Elhamdülillahi rabbil alamin was we de rasulina afgesloten. We hebben de gebeden afgesloten. We sadri ve gebeden afgesloten. amri hebben de gebeden afgesloten. We hebben de gebeden afgesloten. We hebben hangi gebeden afgesloten. We hebben de gebeden afgesloten. We hebben de gebeden Bunları konuşmuştuk son derste. Bugün ise vaktinde kılınmayan namazların kazası. Bununla ilgili bir böyle bir başlığımız var. Enes radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Allah Resulü aleyhisselatü ve selam şöyle buyurdu. Her kim bir namazı kılmayı unutur yahut uykudayken geçirirse o namazın kefareti onu hatırladığı vakit kılmasıdır. Aleyhisselatü vesselam bir namaz vaktinde kılınmadığı zaman ne yapmamız gerektiğini bize haber veriyor. Bir namaz unutularak veyahut uykuya olarak yani uykuda kaldığı için vaktinde kılamazsa onun kefareti hatırladığı zaman kılmasıdır buyuruyor Ali Seyyidu vesselam. <gülüyor> Dolayısıyla bir namazın vaktinin vaktinde kılınmaması için demek ki nasıl bir şey olmuş olması gerekir? Bayılmış olması. Ha, bu Bayılmış hadisten olur. bunu anlıyoruz yani. Uyuyacak, unutacak. Yani bunu bize söyleyen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Yani bunu haber veren, namazı vaktinde kılmayan kimse için böyle bir ölçü. Çünkü bir mümin kimse namazı bilerek bir başka vakti ertelemez. Kazaya bırakmaz. Yani Türkçe'de böyle söylüyorlar. Kazaya bırakmak diyorlar. Kasıtlı kazaya bırakmak. Evet. İşte bir de buna bakacağız. Bununla ilgili de bu başlıkla beraber bu konuyu açayım. Vakti çıkıncaya kadar kasten namazı terk eden kimse namazın kazasını yapar mı? Bu önemli bir başlık. Heh. Vakti çıkıncaya kadar, kasten namazı terk eden kimse, namazın kazasını yapar mı? Haydi ilk başlıkta anladık. kaldı Uyuyakaldı. Veyahut unuttu. O kimse için aleyhissalatü vesselam diyor ki, La <gülüyor> keffaratun. Ey buna kefaret yoktur diyor. Ne yapacak? hatırladığında, Kılacak veya uyandığında kılacak. Yani o kişi uyuyordu. Fecir vakitini yani sabah namazına kalkmak için gayret gösterdi. Telefonu ayarladı, saati, işte ne bileyim tedbirlerini aldı ama buna rağmen uyanamadı. Buna rağmen uyanamadı. O kişi için ne demektir burada bu hadise göre hemen kalkacak. O vakitten vakit çıkmış olsa bile fecir vaktiymiş gibi kendisi için kılacak. Ancak sünnetini kılmayacak. Ancak bu namazı eda edecek. Onun için vakit gibidir bu. Niçin? Çünkü kendisini aşan bir durum söz konusudur. Uyuyakalmıştır. Ama tekrar ediyorum. Namaza kalkma gayretini göstermiştir. Fıkhını uygulamıştır. Yani mesela. Ben biliyorum ki ben. işte Efendime söyleyeyim. 12'de de yatsam namaza kalkarım. 3'te de yatsam namaza kalkarım. Ha, o zaman benim için o saate kadar uyanık kalmak caizdir yani işlerim var ya da bir şeyler okuyorum kendimi niye çünkü ben namazı ben kendimi tanıyorum ama ben biliyorum ki 11'de ben 11'de yatmazsam namaza kalkamam artık benim için caiz değildir o saatten sonra uyanık kalmak yani ne yapmak lazım namaza hazırlığı uykuyla alakalı olduğu için uykuyla düzenlemek gerekir Herkes kendinin hepsini daha iyi bilir. Ben bütün tedbirlerimi aldım ama buna rağmen kalkamadım. O halde ne yapacağım? Kalktığımda bu namazı kılacağım. Veyahut öğlen vaktidir ya da şu an yatsıdır diyelim. Haydi ben namaz kılmamışım diyelim. Ee, ya da yatsıdır akşamı kılmamışım diyelim. Unutmuşum. Allah bunu en iyi bilendir. Dolayısıyla şu an aklıma geldi. Benim için, benim için şu an yapmam gereken şey hemen bu namazı eda etmektir. Ancak ne demeyeceğim arkadaşlar? Kaza demeyeceğim. Kaza demeyeceğim. Kaba, yani kaza demeyeceksiniz. Hani dille niyet ediyorlar bu sefer kaza. Hayır. Benim için o an vaktidir. Çünkü ben unutmuştum. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? <gülüyor> Üç kişiden kalem kalkmıştır. Uyuyakalan Unutan bir de e, akıl baliğ oluncaya kadar çocuktan. Bunlara kalem yazmaz. Tıpkı unutanın oruçlu, oruç, oruçluyken yiyip içmesi nasıl ki onun orucunu bozmuyorsa. Yani adam bir tepsi yemek yese oruçken. Orucu bozulmaz. Ancak hatırladı ki oruçtu. Ya hele şunu da yiyin bozulur mu? Küçük bir şey. Bakın, bakın. Ha, o zaman gitti. Bakınız kast. Kast, Allah azze ve celle, kast, o kast ettiği zaman niyet hemen o kişinin durumunu ortaya koyar. O bilmeden yiyordu, bu sefer bildi artık, böyle bir gram artık yiyemez, o bitti. Namaz da böyledir, İlk söylediğimiz başlık için. Peki, tam aksi, kasten namazı terk eden kimse vakit çıktıktan sonra namazın kazasını yapabilir mi? ibn Hazm rahimahullah, El-Muhalla isimli eserinde diyor ki, İbn-i Hazm büyük alimlerden birisidir. Zahiri mezhebinin imamıdır aynı zamanda. Yüce Allah, farz olan her bir namaz için başı ve sonu sınırlı bir vakit tespit etmiştir. Bakın dikkat ediniz. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâbel Muhakkak ki namaz vakitleri belirli olarak müminler üzerine yazılmıştır buyuruyor Allah Azze ve Celle. İbn-i Hazım da diyor ki Yüce Allah farz olan her bir namaz için başı ve sonu sınırlı bir vakit tespit etmiştir. Önceki derslerde ne yapmıştık? Başını ve sonunu da haber verdik her vaktin. Her vaktin başını ve sonunu haber verdik hadislerle. Bu vakit Sınırları belli bir zamanda girer ve yine sınırları belli bir vakitte çıkar. Namazı vaktinden önce kılan kimse ile vaktinden sonra kılan kimse arasında fark yoktur. Yani ben ya ben sabahleyin namaza zaten zor kalkıyorum ya da sabah namazına bir saat var en iyisi ben şimdiden kılayım. Olur mu ablu kadir? Ya iki yerine dört kılacağız. Yine mi olmuyor? Ya Yani o zaman bu adam vaktinden önce kılması olmadı. Peki vaktinden sonra kılması olur mu? Kasıtlı tercih. Bir zaman. Yani bazen belli bir vakitler var diyor ya. Evet. <gülüyor> Subhanallah. Peki nedir bu cehalet? Yani insanlar kazaya bıraktım. Misafirim geldi kazaya bıraktım. İşim çok. Allah'a bekler. O zaman biz ibadetini nereye koyacağız? Bakın bu çok mühim. Yani hangi açıdan? Hayatımıza göre ibadetleri düzenliyoruz. Halbuki ibadetlerimize göre hayatlarımızı tanzim etmemiz gerekir. Yani ben biliyorum ki namaz birazdan namaz var önümde. Ben bunu eda etmeliyim. Ben bunun için yaratıldım. Bundan ötürü benim için mükafat söz konusu. Kılmazsam ceza söz konusu. Allah'ın gazabı söz konusu. İbn Hazm önemli bir konuya dikkat çekiyor. Diyor ki bu namaz vakitleri bellidir bunun. O halde diyor vaktinden önce kılanla vaktinden sonra kılan arasında bir fark yoktur. Çünkü her ikisi de vaktin dışında namazı kılmış olur. Aynı şekilde namazın kazasını yapmak şeri'i bir vücuttur. Şeriat koymak ise ancak Resulü vasıtasıyla yüce Allah için mümkün olan bir şeydir. Eğer namazın vakti çıkana kadar... Namazı kasten terk eden kimsenin terk ettiği bu namazı kaza etmesi vacip olsaydı elbette ki yüce Allah da Resulü de mutlaka bunu belirtir unutmaz ve bu açıklamayı yapmayarak kasten bizi zor duruma düşürmezlerdi. Yani böyle bir namazı kasten terk edenin kaza edebilmesi meşru olsaydı Allah ve Resulü bize bunu haşa Açıklamayarak bizi sıkıntıya mı Sokarlardı Senin Rabbin unutkan değildir Meryem suresi 64. ayet Senin Rabbin unutkan Değildir Kur'an ve sünnetin getirmediği her, her Bir şey şer'i hüküm ise Batıldır Kur'an ve sünnet bu konuyla alakalı Şer'i bir hüküm Koymamıştır kim koymuş Diyorsa buradan ilan ediyorum Lütfen bize getiriniz Eğer Kur'an ve sünnet bu konuda bir hüküm belirlemişse bunu bize öğretiniz biz de size tabi olalım ve dua edelim. Diyelim ki Allah razı olsun İşte bakınız falanca kimseler bu konuda bize bir delil getirdiler ve kasten terk edilen bir namazı eda edileceğini şu delillere göre bizler ispat ettiler deriz ama yok eğer getiremiyorlarsa O halde bunun aslı neredendir? Yani biliyorsunuz özellikle Şafii mezhebinde Allah rahmet etsin İmam Şafii. O mezhebe mensup olanlar diyorlar ki mesela adam namaz kılmamış cahiliyesinde 10 sene 20 sene namaz kılmamış. Bu sefer namaza başlıyor diyorlar ki senin 20 senelik borcun var diyorlar bu sefer. Senin sünnet kılman caiz değildir diyorlar. Bu sebeple sen sürekli kaza namazı kılacaksın. Yani 20 senelik kaza namazı. Bakın ben söylüyorum. Demin dedik. Kasten namaz terk edilmez. Değil mi? Ancak unutarak ve uyuyarak. Ancak oruç için diyorum ki. Açsınlar Bakara suresinde de görürsünüz. Hasta olan için. Yolcu olan için. Dilerse oruç tutmayabilir. Tutmadığı zaman ne yapar? Kaza eder. Elimde delillerim var. Evet Allah buyurdu ayette hadisler var evet ayette. Peki namaz? Buyurun bize bir ayet gösterin, bir hadis gösterin, bir sahabe sözü gösterin yok. Niçin? Demin dedim ki hasta olan ne yapabilir oruç için? Yani mesela daha sonra tut. Peki soruyorum aynı soruyu hepinize soruyorum. Hasta olan kimse namazı terk edemez. Demez değil mi? Edemez. Hak ettin. Demek ki ikisi farklı fıkı. Sen nasıl oluyor da bu ibadeti bu ibadetle kıyas yapıyorsun? Zaten ibadetler arasında kıyas caiz değildir. Onların o dediğin şeyden mi geliyor? Kur'an'dan mı geliyor? Yani tabii bunlar ortaya çıkıyor yani. Nasıl şeyde eee Fıtır sadakası var namazdan sonra. Şu adamın namazı için bu katı rızkatı sadak çıkartıyor mesela. Buna benzer şeyler. Ancak biz delille konuşabiliriz. Delil olmadığı zaman fıkıhta asıl olan ibahattır yani mübah oluşudur. Dolayısıyla sen yani mübah oluşudur derken yani sana bunu yaptıracak bir şey gerekir. Bu konuda bir delil yoksa sen bunu o vakitler içerisinde kılmakla mükellefsin. Senin bu namazı Sabahı akşam kılarım, akşamı yatsıda kılarım. Ya Yatsı... bu yok. Namaz. Namaz derslerimizi dinleyenler hadi sen ne diyeceksin İsmail baban çağırıyor seni der misin? Namaz derslerimizi takip edenler bu konudaki şeyi görecekler. Yani cema ne demektir? Cemi takdim, cemi tahir ne demektir? Ancak namazın bile bile kazası yoktur. Ve önceki derslerde ifade ettiğimiz gibi Ahmet İbni Hanbel'e göre namazı kasten terk eden kimse ey ne yapıyor? Kafir olduğunu söylüyor. Niçin? Kasten terk eden. Bin Bezim fetvaları şu anda Arabistan'da mescitlerde asılıdır. Kim namazı kasten terk ederse o kafirdir diyor. Niçin? Çünkü daha önceki haftalarda gördüğümüz derslerde Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bizimle kafirler arasındaki Fark namazdır Evet Ve bununla beraber Hastasın ayakta namaz kılamıyorsun Oturarak kıl oturarak kılamıyorsun Efendim yatarak kıl Yatarak kılamıyorsun gözlerinle kıl Kal Gözlerinle kılamıyorsun kalbinle ama kılacaksın Ancak bu başka Hiçbir ibadette söz konusu değildir Çünkü namaz vakitleri Belirli olarak müminlere yazılmış Bir farzdır Bu sebeple Bunu ortaya atanların ellerinde bir delil yoktur. Kimin sözü olursa olsun. Ancak biz inanıyoruz ki peygamberler dışında hiç kimse masum değildir. Herkes hata yapabilir. Bu konuda imam iştahat etmiştir ancak isabet etmemiştir. Ancak uyudu, unuttu. Ey o zaman aklına geldiğinde veya uyandığında ne yapar? Bu namazı eda eder. Zaten bunu takril ediyoruz. Ali Aleyhisselatü Vesselam de bunun yolunu gösteriyor. Ancak Ali Seyyid Aleyhisselam demiyor ki sizden biriniz işi çok olduğu zaman namazı o bir vakitte kılsın. Veya namazı kazaya bıraksın. Ali Seyyid Aleyhisselam bunun yolunu bize öğretmedi. Ali Seyyid Aleyhisselam namazı vaktinde eda etmeyi bizlere emretti. Tıpkı ayetlerin emrettiği gibi. Bu alışkanlığı terk etmek gerekir. Yani mesela ben şunu çok doğal olarak yapıldığını görüyorum veya duyuyorum. Tıpkı dün birisi dedi ya işim çoktu dedi. Öğlenle ikindi bile akşam kıldım. Yani böyle bu dini nereden veya hangi emirle yapıyor bilmiyoruz. Aslında bu bilmedikleri için. Yani insanlar bilseler bu esasları daha doğru yaparlar. Demin davet bu yüzden önemlidir dedik. Yani insanlara bunların ulaştırılması. Tamam Bu konu anlaşıldı inşallah. Yani namazı bile bile kazaya terk etmek caiz değildir. Hatta bazı alimler bunu... Küfür olarak nitelendiriyorlar. Büyük bir günahtır. Evet. Namaz kılmanın yasak olduğu vakitler. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın bizlere namaz kılmayı ya da ölülerimizi gömmeyi yasakladığı üç vakit vardır. Güneş aydınlığını etrafa yayarak doğduğu Vakitten itibaren yükselinceye kadar yani güneş doğduğu zaman. Öğle vakti güneşin dimdik olduğu vakitten itibaren güneş batıya doğru meyledince yani zeval vakti. Güneş ortada e, yani hani bu vakit biliyorsunuz öğlen ezanından 20-25 dakika öncesinden başlıyor. Vakit girmesi de ezanla beraber zaten. Bir de. Güneşin batmaya meylettiğinden itibaren batıncaya kadar. Ali Seyyid Mesela bu üç vakitte diyor sahabe bize ölülerimizi defnetmeyi ve bu vakitlerde namaz kılmayı bizlere nehyetti. Bu vakitlerde namaz kılmayı yasaklamanın illetini ise niçin yasaklıyor Ali Seyyid Mesela? Hani bazı arkadaşlar hikmet soruyorlar. Bazı her meselede hikmet sorulmaz deriz biz. Açıklanmışsa açıklanır. Açıklanmamışsa mesela adam geliyor mesela örnek veriyorum Ya işte e, nedir şarap niçin haram diyor yani hani işte diyor ki üzümden yapılmış. Dersen ki sarhoş ettiği için diyecek ki ya sarhoş hiç etmeyecek kadar içinse örnek veriyorum. Ya da şu niye haram kılınmış veya bu Allah bak var yani bu bize haber verilmişse biz bunu söyleriz sebepleri var ama haber verilenler tıpkı bakın Halep saat bu vakitlerde de kılmayın niçin yasak diyor. Amr bin <gülüyor> Hapse, radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam şöyle söylüyor. Sabah namazını kıl, sonra güneş doğup yükselinceye kadar namaz kılma. Aleyhissalatü vesselam, Amr bin Hapse'ye diyor ki sabah namazını kıl, sonra güneş doğup yükselinceye kadar namaz kılma. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar. Ve o vakitte kafirler ona secde ederler. İlleti anladık mı? Buymuş. Devam ediyor. Daha sonra namaz kıl buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani ey duha namazı veya mutlak namaz. Namaz kıl. Daha sonra. Ne zamana kadar? Daha sonra namaz kıl. Çünkü namaz tanık olunan Ve hazır olunan bir ibadettir. Ali Aleyhisselatü Vesselam namaz kıl. Çünkü tanık olunan ve hazır olunan bir ibadettir. Mızrağın gölgesi tamamen kısalıncaya kadar namaz kılmaya devam edebilirsin. Sonra namaz kılma. Çünkü o vakit cehennem alevlendirilir. Yani o öğlen kerahat vakti, zeval vakti. Cehennem alevlendirilir. Gölge uzamaya başlayınca namaz kıl. Çünkü namaz tanık olunan ve hazır olunan bir ibadettir. İkindi namazını kılıncaya kadar namaz kılabilirsin. İkindiyi kıldıktan sonra güneş batana kadar namaz kılma. Çünkü güneş battığı vakit şeytanın iki boynuzu arasında batar ve o vakit ona kafirler secde eder. Aleyhisselatü Vesselam illet olarak bunu belirtmiştir. Peki, ikindiyi kıl diyor ondan sonra namaz kılma. kılınır mı? ikindi kılındıktan sonra namaz hangi namazlar kılınabilir? efendim bir namaz. hayır işte hayır herhangi bir namaz kılınmaz sadece muaf tuttuğumuz tehyatil mescid ve efendim e, e, e, abdest namazı yani tamam. abdest alıp iki rekat bunlar meşrudur çünkü bunların e, e, E tabi. Işte bak burada ne diyor? Ölülerimizi defnetmeyin. Ancak buna rağmen o kerihtir yani yapılması. Yoksa yapılır. Adam ikindiği kılmamış. Güneş nerede batıyordu? Şeytanın iki boynuzu arasında. Ama adam ikindiği kılmamış. Son vakte bırakmış. Kılacak yani. Bu kılmayacak. Kılacak. Çünkü o namazla mükellef. Her ne kadar kerahet vakti olsa da o ikindinin vakti ne zamana kadardır? Güneş batıncaya kadardır. Hatırlarsanız önceki hadislerde söylemiştik. Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Münafığın namazı diyor. Oturur, oturur, oturur. Bakar ki artık güneş batmaya yakın. Kalkar, ikindiyi kılar. Dört kılar, Allah'ı da çok az zikreder diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu tehlikeli bir an. Ve demiştik ki bütün vakitler için ilk vaktinde kılmak Meşru odur. Bütün vakitler ama Allah Resulü ve sellem ümmetime ağır olmayacağını bilsem yatsıyı bu vakit ilan ederdim diyor. Yani gece yarısı. Yani cemaat onu bekliyor Aleyhisselatü Vesselam ve diyor siz ecirlerinizi aldınız beklemenizden ötürü. Evet ancak bazı zaman ve mekanlar bu yasaktan müstesnadır. Bazı zaman ve mekanlar bu yasaktan müstesnadır arkadaşlar. Bu belli zaman Cuma günü güneş tam tepede olduğu vakittir. Dikkat edin Cuma günü güneş tam tepedeyken. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili şöyle buyuruyor. Cuma günü kişiyi gusleder. Gücü yettiği kadar temizlenir. Herhangi bir koku sürünür ya da evindeki hoş kokuya el değdirir. Sonra da namaza gitmek üzere çıkar. İki kişinin arasını ayırmadan yani camide oturan kişilerin arasından geçmeden kendisi için takdir olunan kadarıyla namaz kılarsa kendisi için takdir olunan kadarıyla namaz kılarsa sonra imam konuşmaya başlayınca susup dinlerse mutlaka o cuma ile diğer cuma arasında küçük günahları bağışlanır. Kim söylüyor bunu? Ali Aleyhisselatü vesselam söylüyor. Kim cuma günü guslederse ve bunu daha önce işledik farzdır. Vacip yani buna, bu gusul emirdir. Tamam. Guslederse, güzel kokusundan sürünürse, eğer güzel koku bulamazsa su onun için güzeldir. Daha sonra Mescide gitmek için evinden çıkarsa ve insanlara rahatsızlık vermeden yani omuzları arasından atlayarak. Yani hem geç gelip hem en öne gitmek için insanları e, insanları e, e, rahatsız etmezse aleyhissalatü vesselam e, buyuruyor. Ve diyor ki dilediği kadar namaz kılarsa Allah'ın onun için takdir ettiği kadar namaz kılarsa. Birisi bana göstersin bu cumadan önce kılınan dört rekat sünnet nereden geldi ve dilediği kadar. Dikkat edin ve burada kılınan namaz cumaya nispet edilen bir namaz değildir. Allah rızası için mutlak olarak kılacak yani mutlak olarak iki mi kılar, dört mi kılar, altı mı yani serbesttir. Biliyorsunuz cuma günü kişi mescide ne kadar erken giderse nedir? O kadar icir alacak. O halde gittiği zaman diyelim ki erken gitti yarım saat dilediği kadar namaz kılabilir. Bu konuda Allah Azze ve Celle şu okuduğum hadiste, Buhari'de geçen sahih bir hadis, Ali Satt ve Selam bunu haber veriyor ve bununla beraber Müslim'de geçiyor. Evet Buhari'de pardon. Şimdi. Dilediği kadar namaz var. Ama demez ki yani kalben demez ki Cuma'nın sünneti. Türkiye'de biliyorsunuz ezan okunuyor. Zaten aslında bir ezan var. Bir ezan okunuyor ondan sonra ezandan sonra kalkıyorlar dört kırıyorlar. Sonra bir daha ezan okuyorlar. Hazreti Osman radiyallahu anh'ın iştihadından ötürü. işte o okudukları ezan bunların e, o zamanlar ihtiyaçtı. Bunu daha önce de söyledik. Yani halk Genişleyip şehir büyüyünce bir ezan içeride bir ezanda yani vaktin girdiğine haber vermek için okunuyordu. Yüksekçe bir yerden okunuyordu. Ancak bugün teknoloji sebebiyle buna ihtiyaç yoktur. Kabe'de mesela namaz kılınıyor. Semi Allahu limen hamide dediğinde arkada birisi diyor Rabbana aleke Hamd Veya selamu aleykum ve rahmetullah. Selamu Aleyküm ve rahmetullah diyor. Allah'u akber diyor İmam Udallahu akber. Bu da Osman radiyallahu anh'ın iştihadıdır. Yani gerçekten o kalabalıktan ötürü ihtiyacın yapıldı. Ancak sünnet olan şeklinde bunlar yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam sellem mescide girdiği zaman ey direk çıkar hutbeye oturduğu zaman ezan okunurdu. Oraya otururdu ve ezandan sonra kalkar aleyhissalatü Vesselam hemen hutbeyi irad ederdi. Ama şu an bu ezandan sonra insanlar namaz kılıyorlar ondan sonra imam çıkıp hutbeye oturuyor ve o zaman başlıyorlar. Yani biz sünnete uyacağız. Biz Resulü aleyhissalatü ve sellemin getirdiğine uyacağız. Ve burada dikkat edin o vakit ne zamandır? Öğlenden yarım saat önce geldi ezanla. Bir saat önce geldi. İşte kerahet vakti dediğimiz vakitte Aleyhisselatü Vesselam diyor dilediği kadar namaz kılarsa diyor. Tamam mı? Dolayısıyla cuma günü hani girdi adam camiye tahiyat ül mescit kılabilir. Kerahet vakti de olsa ey kılabilir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hadislerde gelen rivayetler bunu haber veriyor. Bu hadisle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı kendisi için takdir olunmuş namazı kılmaya teşvik etmiş. Ve imamın hutbeye çıkış vakti dışında namaz kılmasını engellememiştir. O kişi namaz kılacak ne nere zamana kadar? İmam hutbeye çıkıncaya kadar. Ser, yani kılsın demiyor, kılabilir, serbesttir. Dilerse oturur, tefekkür eder, dilerse efendime söyleyeyim dua eder, dilerse Allah'ı zikreder, dilerse namaz kılar. Bu sebeple aralarında Ömer bin El-Hattab'ın da bulunduğu Seleften birden çok kimse böyle demiş ve bu hususta İmam Ahmet İbni Hanbel de ona uyarak şunları söylemiştir. İmamın minbere çıkması namaz kılmaya, hutbeye başlaması konuşmaya manidir. İmam hutbeye çıktı mı namaz kılmaya engeldir. İmam hutbeye başladı mıydı da senin için artık konuşmak sen nehyedildi sen konuşamazsın. Öyle ki birine konuştuğu için sus, sus de, demek de, bile. En als je dat tegen je eigenaar zegt, faskut, dan wordt hij gewoon gehoord. Als je dan zegt, vriend, hoor je je eigenaar niet? Dan je dan zegt, vriend, je je niet? Dan je dan zegt, je niet? Böyle deme çünkü meşhur olacak bu gidişle bu kayıtlardan. Yani herkes bir Abdülkadir var o kim diye merak edecekler. İleride bu kardeşimiz bizim sevgili dostumuz diyeceğiz, inan edeceğiz. Evet. Belli yer ise demin bu belli vakit yani cuma günü dediğimiz gibi bu istisna. Belli yer ise yüce Allah'ın şeref ve azametini arttırmasını dilediğimiz Mekke'dir. Bu vakitlerin hiçbirisinde orada namaz kılmak mekruh değildir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ey Abdümenafioğulları bu beyti tavaf eden ve namaz kılan herhangi bir kimseye gece ya da gündüz hangi vakit olursa olsun mani olmayınız. Dikkat ediniz Aleyhisselatü Vesselam burada istisna yapmadı. Ey Abdümenafioğulları kim şu mescitte gece veya hud gündüz namaz kılmak isterse ona mani olmayınız dedi. Ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Oraya tahsis etmedi. Yani burada her vakit namaz kılınabileceğini haber verdi. Bu vakitlerde kılınması yasak olan namaz hiçbir sebebi bulunmayan mutlak nafile namazdır. Bu vakitlerde kılınması yasak olan namaz hiçbir sebebi bulunmayan mutlak tatavu yani nafile namazdır. Bu vakitlerde farz yahut nafile olsun geçmiş namazların kazası caizdir. Çünkü Resul Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim namazını unutur veyahut e, unutur veya uyuyakalırsa hatırladığı zaman kılsın bundan başka kefareti yoktur. Az önce söylediğimiz hadis. Hatta işte bu konuda ihtilaf var. Hani fecir vakti, kerahet vakti uyandı ne yapacak? O vakti geçsin mi geçmesin mi? Raci olan görüş hani kerahet vakti geçsin öyle kılayım sabahı. Uyuyakalan kimse için. Raci olan onun kılabileceğidir. Yani çünkü aleyhissalatü vesselam buna haber veriyor. Bu evet. Evet, Aynı şekilde abdestten sonra her ne vakit olursa olsun namaz kılmak caizdir. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anh dedi ki ey Bilal senin Allah'ın rızasını gözeterek yaptığın bir amelin mi var? Yani böyle bir şeyin var mı? Dedi ki hayır ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben gece olsun gündüz olsun. Her ne zaman abdest aldımsa mutlaka o abdestin arkasından namaz kıldım. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki işte bundandır. Ben dün gece cennette senin ayak seslerin benim önümdeyken işittim buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat edin bir amel belki de çok da zor olmayacak bir amel. Ha? Bana zordur. Bakın dikkat edin. Bana zordur. Ama... Asıl itibarıyla yani az önce Habba bin Eret örneğine göre baktığınız zaman her abdestten sonra iki rekat namaz kılmış. Ancak bundan ötürü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennette onun ayak seslerini işitiyor. Çünkü aleyhisselatü ve sellem başka bir hadiste buyuruyor ki abdest alırsa e, onun günahları ondan dökülür ve arkasında hiç kimseyle konuşmaksızın iki rekat kılarsa Bilal radiyallahu aleyhi sahabe böyleydi duydu hemen eyleme sokuyor bunu ve bunu bir defa yapmıyor. Bizim gibi böyle havası sönünce terk etmiyorlar. Yani biz duyuyoruz tamam bugün birazdan gider abdest salır yaparım ama yarın sanki o ben değildim. Öyle değil. Her gün hatim indiren var. Allah <gülüyor> Her gün hatim indiren de Allah'ın sözü selam muhalefet ediyor. Niçin? Çünkü yaptığı iş aleyhissalatü vesselam'ın emri <gülüyor> üzerinde değil. Men amile amelen ma leyse alayhi emruna fehu red. Kim bir amel işlerse ve bizim onun üzerinde emrimiz yoksa bu amel merduttur. Buyuruyor gaat Vesselam. Evet. Gece veya gündüz e, stansoren, namaz, mes rood, hoor, hangyi wa kito dursosum. Tahijatul öyledir. Çünkü hey, dit is, 'Als wat ze leert, hoor, het gaat wat Sis dan Kılsın buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ee, bunu da daha önce çok izah ettik ama yine kısaca söyleyelim. Bu cuma günü dahildir. Daha erken gelmesi gerek ama geç kaldı. Geldi hutbe okunuyor. İki rekat hızlı kılacak ve secde edecek. Niçin? Aleyhissalatü vesselam yine istisna yapmaksızın sizden birisi mescide girdiği zaman iki rekat kılsın buyuruyor. Cuma günü gelip direk oturan bir kimseye aleyhissalatü vesselam dedi ki sen namaz kıldın mı dair? Kalk iki kıl. Ve otur dedi aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla ancak mescide girdi. Daha önceden bunu yanlış anlıyorlar. Eğer oturacaksa iki kılsın. Yani oturup namazı bekleyecek. Ezanı bekleyecek. İki rekat tahiyatul mescid. Ey iki rekat mescidi selamlama namazı kılacak. Ama girdi. Öğlenin sünnetini kılıyor. Bu adamın ayrıyeten tahiyatul mescid kılmasına gerek yoktur. Oturmadık ki. O kıldığın namaz aynı zamanda hem tahyatil mesjid olduğunu için, hem sünneti eda etti. Ve girdi akşamın farzını kıldı. Artık tahyatil mesjid yoktur. Anladınız mı? Yani mesela bunu arkadaşlar doğru anla. Yani biz dediğimiz zaman kılmak vaciptir dediğimiz zaman zannediyor ki ya 10 rekat kılacağım sünnetle beraber farz öğleni. Demek ki 12 yapacağım Öyle değil. Bu adam girip o sünneti oturmadığı sürece. Ama girdi oturdu namazı bekleyecek. Ezanı bekleyecek. Veya camiye uyumaya girdi. Yine iki rekat kılıp oturur. Öyle yapacak yani. Aleyhisselam deminki okuduğumuz hadiste fe iza dakhala ahadukum ila'l mesid fariyka falyarka rak'atayn qabla an yajlis. Oturmadan önce bunu kılıp öyle oturursun. Erken gitti hocam. Oturdu beş dakika sonra aklına geldi. Tahiyyetü'l mescid biter değil mi? Yok biter değil, hatırlı olacak. Bir, unuttu, unuttu, ha. unutunca iyi yiyor. Unutunca iyi yiyorsan, şey hatırlayınca da akıl. Ha, yok yok, unut e, oturmadan diye geçer ya. Yani. Evet. Ha bu böyledir. Burada dersin o tanıyorum. Ey <gülüyor> Allahu alem, Bismillah, wa barakallahu anbiya Muhammad wa ali Muhammad, Subhanak Allahumma bihamdi, Aşhed ve na illa an, tas ve atobu ileyi.